ve evimizin saçaklarına kıvılcımları sıçrayan ve çok büyük ve çok dehşetli bir bela olan komünizm gibi azim bir yangına karşı itfaiye vazifesini üzerine alan Risale-i Nur, Müslümanların ve beşerin en büyük ve yegane tahassuncağı ve en büyük melceğidir. Ey fahri alemin gösterdiği doğru yoldan şaşanlar, dünyanın fani metalarına gururlanıp taşanlar ve ey dünyamıza zararı olur korkusuyla nuru Kur'an'dan kaçanlar küfrü mutlak ateşinin bizleri sardığı bir zamanda ancak ve ancak en müstahkem en kavi ve yıkılmaz ve sarsılmaz bir tahkimat olan Risale-i Nur'un nurani siperlerine iltica etmekle ve onun daire-i kutsiyesine girmekle kurtulacaksınız ve idamı ebedi zannettiğiniz ölümü bir hayat-ı bakiye'ye tebdil edeceksiniz ve işte o nurun mübarek tercümanının ve mübarek şahs-ı manevisinin ecirna ve ecir valideyna ve ecir talebete resailin nur ve valideyhim minen nar ve emsali dualarının kabulüyle ve şefaatiyle ve Risale-i Nuru devamlı okumakla ben dehşetli manevi hastalıklardan nasıl kurtulmuşsam sizler de o mübarek daire-i dehalet ettiğinizde dünyevi ve uhrevi dertlerden Ateşlerden kurtulacak ve evlat ve iyalinizin bir nevi çobanı olmak hasebiyle o sevgililerinizi de kurtaracaksınız. Ve nurlara çalışmakla her birerleriniz maddi ve manevi felah ve saadete nail olacaksınız. Böyle olan milyonlarla nur talebeleri bu hakikata şahittirler. Ey nurcular! Allah'ın sizlere ihsan ettiği ezelî lütfuna karşı secde-i şükrandan başınızı kaldırmayınız. Gecenin soğuğuna aldırmayınız. Sizlere lütfu hiçbir hususta esirgemeyen Rabb-ı e, gecenin bu mübarek saatlerinde kalkarak vazife-i şükrü eda ediniz. Ve bazıların düştüğü istikbali düşünmek derdiyle maişeti sarsan hadiseler karşısında titremeyiniz, korkmayınız. Nurun kutsi keramat ve imdadını müşahede ediniz. Dünya fanidir, binler sene yaşamak olsa, baki olan hayat-ı uhreviyenin yanında hiç ender hiç mesabesindedir.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 Çalışınız, çalışınız, çalışınız ve katiyen inanınız ki, nurun şefaati, nurun duası, nurun himmeti sizleri kurtaracaktır. Kardeşiniz Mustafa Osman. Bismihi Sübhaneh. Aziz Sıddık Kardeşlerim, Geçen kışta bana karşı suikastların, inayet-i ilahiyye ile ve duanız yardımıyla gelen sabır ve tahammülüm neticesinde akim kalan planı, pek geniş bir tarzda olduğuna delil ise, bu yakında reisi cumhur, Afyon'da demiş, bu vilayette din ciyetinde bir karışıklık çıkacağını zannederdik. Demek, gizli komite beni sıkıştırmakla bir hadise çıkarmak istiyordular. Bir ecnebi müdahalesi hesabına ve Müslümanlar ve vatandaşlar arasında bütün bütün kanunsuz ve keyfi bir tarzda damarıma şiddetle dokunan ihanetler ve sıkıntılarla tazipleri onlara dünyada tam zarardır. Ahirette cehennem ve sakar, ve bize dünyada mükemmel sevap ve zafer ve ahirette inşallah cennet ve ab-ı kevseri kazandırır. Demek bu gizli planı heyeti vekile ve reis hissetmiştiler ki buralarda umum memurlar hatta vali ve kaymakam ve zabıta benimle görüşmekten kaçıyor, ürküyordular. Ben de hayret ederdim. Fakat elimizde yalnız nur bulunduğunu ve siyaset topuzu bulunmadığını zerre kadar aklı bulunanlar anladılar. Galipdir ki en ziyade lehime çalışması lazım olan bazı vazifedarlar, aleyhimde istimal ve istihdam edildi. Nurcular, çok ihtiyat ve dikkat ve temkinde bulunmaları lazımdır. Çünkü manevi fırtınalar var. Bazı dessas münafıklar her tarafa sokulur, istibdad-ı mutlaka dinsizcesine taraftarken, rüriyet fırkasına girer, ta onları bozsun ve esrarlarını bilsin, ifna etsin. Hem Salahaddin'in,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 ve zulümden çekmesi cihetinde Müslümanları aldatıp, onlara bir imtiyaz verip, bir kısmını kendi tarafına çekebilir. Her neyse, bu defa sizin hatırınız için kaydemi bozdum, dünyaya baktım. Sait Nursi Bu sıkıntılı zamanda nefsim sabırsızlıkla beni taciz ederken, bu fıkra onu tam susturdu, şükrettirdi. Size de faydası olur diye leffen takdim edilen bu fıkra, başımın yanında asılı duruyor. 1- Ey nefsim! Yetmiş üç sene, yüzde doksan adamdan ziyade zevklerden hisseni almışsın. Daha hakkın kalmadı. İki. Sen ani ve fani zevklerin bekasını arıyorsun. Onun için onun zevaliyle ağlamaya başlıyorsun. Kör hissiyatınla bu yanlışının tam tokadını yersin. Bir dakika gülmeye bedel, on saat ağlıyorsun. Üç. Senin başına gelen zulümler ve musibetlerin altında kaderin adaleti var. İnsanlar senin yapmadığın bir işle sana zulüm ediyorlar. Fakat kader senin gizli hatalarına binaen o musibet eliyle seni hem terbiye hem hatana kefaret ediyor. 4. Hem yüzer tecrübenle ey sabırsız nefsim, kat'i kanaatın gelmiş ki zahiri musibetler altında ve neticesinde inayeti ilahiyenin çok tatlı neticeleri var. Asa entekrahu şey envahva khairunlekkum çok katı bir hakikatı ders veriyor. O dersi daima hatıra getir. Hem feleğin çarkını çeviren kanunu ilahi senin hatırın için o pek geniş kanunu kaderi değiştirilmez. 5. men emine bil kader emine minel keder kutsi düsturunu kendine rehber et. Hevesli akılsız çocuklar gibi muvakkat ehemmiyetsiz lezzetlerin peşinde koşma. Düşün ki. Fani zevkler sana manevi elemler, teessüfler bırakıyor. Sıkıntılar elemler ise bilakis manevi lezzetler ve uhrevi sevaplar veriyor. Sen divane olmazsan, muvakkat lezzeti yalnız şükür için arayabilirsin. Zaten lezzetler şükür için verilmiş. Sait Nursi. Bismihi Subhan'e. Aziz muhterem kardeşim. Evvela zatınızın bir Risale kadar cami ve uzun ve müdakkikane hararetli mektubunuzu kemal merakla okudum. Peşin olarak size bunu beyan ediyorum ki, Risale-i Nur'un üstadı ve Risale-i Nur'a Celcelutiye kasidesinde rumuzlu ile pek çok alakadarlık gösteren ve benim hakaiki imaniyede hususi üstadım İmam-ı Ali'dir radıyallahu anh ve Kul la eselukum aleyhi ecran illa'l muveddete fil qurba ayetinin nası ile Ali Beyt'in muhabbeti Risale-i Nur'da ve mesleğimizde bir esastır. Ve Vehhabilik damarı hiçbir cihetle Nur'un hakiki şakirtlerinde olmamak lazım geliyor. Fakat madem bu zamanda zındıka ve ehli dalalet ihtilaftan istifade edip ehli imanı şaşırtıp ve şairi bozarak Kur'an ve iman aleyhinde kuvvetli cereyanları var. Elbette bu müthiş düşmana karşı cüzi teferruata dair medar ihtilaf münakaşaların kapısını açmamak gerektir. Hem ölmüş insanları zemmetmeye hiç lüzum yok. Onlar dar-ı ahirete mahalli cezaya gitmişler. Lüzumsuz zararlı onların kusurlarını beyan etmek emrolunan muhabbeti âl-i beyt'in muktezası değildir ve lazım da değildir diye eli sünnet vel cemaat Sahabeler zamanındaki fitnelerden bahsaçmayı men etmişler. Çünkü Vakayi Cemelde Ashere-i Mübeşşereden Zübeyr radıyallahu an ve Talha radıyallahu an ve Ayşe-i Sıddıka radıyallahu anha bulunmasıyla Ehli Sünnet vel Cemaat o harbi içtihat neticesi deyip Hazreti Ali radıyallahu an haklı, öteki taraf haksız fakat içtihat neticesi olduğu cihetle affedilir derler. Hem Vehhabilik damarı hem müfrit rafizilerin mezhepleri İslamiyete zarar vermesin diye Sıffin harbindeki bağilerden de bah saçmayı zararlı görüyorlar. Haccacı zalim, Yezit ve Velid gibi heriflere ilmi kelamın en büyük allamesi olan Saadetdini Taftazani Yeziid'e lanet caizdir demiş. Fakat lanet vaciptir dememiş. Hayırdır ve sevabı vardır dememiş. Çünkü hem Kur'an'ı hem peygamberi hem bütün sahabelerin kutsi sohbetlerini inkar eden haçsizdir. Şimdi onlardan meydanda gezenler çoktur. Şer'an bir adam hiç melunları hatıra getirmeyip lanet etmese hiçbir zararı yok. Çünkü zem ve lanet ise medih ve muhabbet gibi değil. Onlar ameli salihte dahil olamaz. Eğer zararı varsa daha fena. İşte şimdi gizli münafıklar ve habilik damarı ile en ziyade İslamiyeti ve hakikatı Kur'aniyeyi muhafazaya memur ve mükellef olan bir kısım hocaları elde edip, ehli hakikatı alevilikle itham etmekle birbiri aleyhinde istimal ederek dehşetli bir darbeyi İslamiyete vurmağa çalışanlar meydanda geziyorlar. Sen de bir parçasını mektubunda yazıyorsun. Hatta sen de biliyorsun, benim ve Risale-i Nur'un aleyhinde istimal edilen en tesirli vasıtayı hocalardan bulmuşlar. Şimdi haremeyini şerifeyine hükmeden ve habiler ve meşhur dehşetli dâhilerden İbn Teimiye ve İbnül Kayyimil Cevzi'nin pek acip ve cazibedar eserleri İstanbul'da çoktan beri hocaların eline geçmesiyle, hususan evliyalar aleyhinde ve bir derece bid alara müsaadekar meşreplerini kendilerine perde yapmak isteyen bid alara bulaşmış bir kısım hocalar sizin muhabbeti Ali Bey'tten gelen ve şimdi izharı lazım olmayan içtihadınızı vesile ederek hem sana hem nur şakirtlerine darbe vurabilirler. Madem zemmetmemek ve tekfir etmemekte bir emri şer'i yok. Fakat zemde ve tekfirde hükmü şer'i var. Zem ve tekfir eğer haksız olsa büyük zararı var. Eğer haklı ise hiç hayır ve sevap yok. Çünkü tekfire ve zemme müstehak hadsizdirler. Fakat zemmetmemek tekfir etmemekte hiçbir hükmü şer'i yok hiç zararı da yok İşte bu hakikat içindir ki ehli hakikat başta eiminmeyi erbaa ve ehlibeyt'in eiminmeyi isna aşer olarak ehli sünnetin mezkür hakikata müstenit olan kanunu kutsiyeyi kendilerine rehber edip İslamlar içinde o eski zaman fitnelerinden medarı bahs ve münakaşa etmeyi caiz görmemişler menfaatsiz zararı var demişler hem o harplerde çok ehemmiyetli sahabeler nasılsa iki tarafta da bulunmuşlar. O fitneleri bahsetmekte o hakiki sahabelere Talha radıyallahu an, Zübeyr radıyallahu an gibi aşere i Mübeşşereye dahi tarafkirane bir inkar, bir itiraz kalbe gelir. Hata varsa da tevbe ihtimali kuvvetlidir. O eski zamana gidip lüzumsuz, zararlı, şeriat emretmeden o ahvalleri tetkik etmekten ise Şimdi bu zamanda bil fiil İslamiyete dehşetli darbeleri vuran ve binler lanete, nefrete müstehak olanlara ehemmiyet vermemek gibi bir halet, mü'min ve müdakkik bir zatın vazife-i kudsiyesine muvafık gelemez. Hatta sabriyle küçücük münakaşanız, hem Risale-i Nur'a hakaik imaniyenin intişarına ehemmiyetli bir zarar verdiğini senden saklamam. Aynı vakitte burada hissettim, müteessir ve müteellim oldum. Sonra senin gibi ehli tahkik bir alimin Risale-i Nura oraca ehemmiyetli bir hizmete vesile olacak Sabri'nin oraya gelmesi ikinizden büyük bir hizmet-i Nuriye beklerken bilakis üç cihetle Nura zarar geldiğini hissettim ve gördüm. Acaba neden bu zarar olmuş diye düşünürken 2-3 gün sonra haber aldım ki Sabri manasız ve lüzumsuz seninle münakaşa etmiş, sen de hiddete gelmişsin. Eyvah dedim. Ya Rab, Erzurum'dan imdadıma yetişen bu iki zatın münakaşasını musalahaya tebdil et diye dua ettim. Risale-i Nur'un iklas lemalarında denildiği gibi, şimdi ehli iman değil Müslüman kardeşleriyle, belki Hristiyanın dindar ruhanileriyle ittifak etmek ve medarı ihtilaf meseleleri nazara almamak, niza etmemek gerektir. Çünkü küfür mutlak hücum ediyor. Senin hamiyet idiniyen ve tecrübey ilmiyen ve nurlara karşı alakan sebebiyle, senden rica ediyorum ki, Sabri ile geçen macerayı unutmaya çalış, ve onu da affet ve helal et. Çünkü, o kendi kafasıyla konuşmamış, eskiden beri hocalardan işittiği şeyleri, lüzumsuz münakaşa ile söylemiş. Bilirsin ki, büyük bir hasene ve iyilik, çok günahlara keffaret olur. Evet, o hemşehrimiz Sabri, hakikaten nura ve nur vasıtasıyla imana, öyle bir hizmet eylemiş ki, bin hatasını affettirir. Sizin ali cenaplığınızdan onur hizmetleri hatırı için dost bir hemşehri ve nur hizmetinde bir arkadaş nazarıyla bakmalısınız. Sahabelerin bir kısmı o harflerde adalet-i izafiye ve nisbiye ve ruhsat-ı şer'iyeyi düşünüp tabi olarak Hazreti Ali'nin radıyallahu an takip ettiği adalet-i hakikiye ve azimet-i ile beraber zahidane, müstaniyane muktesidane mesleğini terk edip muhalif tarafa bu içtihat neticesinde girdiklerini hatta İmam Ali'nin radıyallahu an, kardeşi Ukeyl ve Habrül Ümme ünvanını alan Abdullah İbn Abbas dahi bir vakit muhalif tarafında bulunduklarından hakiki ehli sünnet vel cemaat min mahasin-i şeriatis seddü ebabil fiten bir düstur esasiyye şer'iyeye binaen tahharallahu eydiyena felnutahhiru elsinetena diyerek, o fitnelerin kapısını açmayı ve bahsetmeyi caiz görmüyorlar. Çünkü itiraza müstehak birkaç tane varsa, tarafkirlik damarıyla büyük sahabelere, hatta muhalif tarafında bulunan Ali Beyt'in bir kısmına ve Talha radıyallahu an ve Zübeyir radıyallahu an gibi aşere-i büyük zatlara itiraza başlar, zem ve adavet meyli uyanır diye, Ehli sünnet o kapıyı kapamak taraftarıdır. Hatta ehli sünnetin ve ilmi kelamın azim imamlarından meşhur Saadetdin İtaftezani, Yezid ve Velid hakkında teleyyinü tadliiline cevaz vermesine mukabil Seyyidü Şerifi Cürcani gibi ehli sünnet vel cemaatin allameleri demişler. Gerçi Yezid ve Velid zalim ve gaddar ve facirdirler. Fakat sekeratta imansız gittikleri gaybidir ve kat'î bir derecede bilinmediği için Şahısların hakkında nasıl kat'î ve delili kat i kat'î bulunmadığı vakit, imanla gitmesi ihtimali ve tövbe etmek ihtimaliyle öyle hususi şahsa lanet edilmez. Belki, lanetullahi aled zalimine vel gibi umumî bir ünvan ile lanet caiz olabilir. Yoksa zararlı, lüzumsuzdur diye Saadettin-i mukabele etmişler. Senin müdakkikane ve alimane mektubuna karşı uzun cevap yazmadığımın sebebi hem ehemmiyetli hastalığım ve ehemmiyetli meşgalelerim içinde acele bu kadar yazabildim. Kardeşiniz Sayit Nursi. Dâhiliye vekiliyle hasbi halden bir parçadır. Hiçbir tarihte ve zemin yüzünde emsali vuku bulmayan bir zulme ve on vecihle kanunsuz bir gadire ve tazike hedef olmuşum. Şöyle ki.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 ve kardeşlerinin onun hakkındaki hüsnuzanlarından ve medihlerinden çekinen beğenmeyen bu bubiçiare sayide da, başta dâhiliye vekili olan sen afyon valisini ve emir dağı zabıtasını musallat edip her gün bir ay hapsi münferit azabını çektirmek ve tecride mutlak içinde tek başıyla bir hapsi münferitte durmağa mecbur etmeye hangi maslahatınız iktiza eder hangi kanun bu dehşetli gadr'a müsaade eder diye